Yani hocam değil tabi, burada hocamda şey yapıyorum, bu üniversitede kesinlikle bu, bu, bunun olmadığına kaniyeyim. Sonuç olarak çarşamba günlerini böyle seminerlere ayıran ve başka hiçbir iş yapmayacaksınız diyemeyen üniversite süper bir şey. Biz ancak otçü fizik bölümünde seminer saatimizi bile, ders koydurtmamayı bile başaramıyoruz. Aslında yani üniversite diploması bachelor's. Ondan sonra master, hani bu işi artık öğrendin, master oldun, çözdün bu işi. Demek evet, doktor işte aslında tamam artık bu işi çözdüm, konudaki her şeyi biliyorsun, artık bunun işin felsefesini de biliyorsun ee, demek biraz aslında. Öyleymiş. Hala tabii bu şeyi devam ettiriyor Oxford. Ben işte e, doktoramı Latince dualarla falan kabul aldım. <gülüyor> Ondan sonra... E,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 Ne kadar doluyuz, içimiz ne kadar dolu ve izninizle size de biraz soru soracağım. Eğer cevap vermek isteyenleriniz olursa mutlu olurum. Hocam aslında ikinci bir, ikinci bölümde, çay, çay malasından sonra biz tartışıyoruz dedi ama... Size katmışacağım. Ben biraz izninizle şeyi sor... Sizce boşluk ne demek? Ben ilk başta bir sizin görüşlerinizi alabilir miyim acaba? Boşluk sizce ne demek? Edersin, Edeviyatçılardan başlıyormuşuz. <gülüyor> Ben öyle size bir <gülüyor> <gülüyor> aynı ki, ben Hocam ben bir, bir şey ben Bir şey söylemek var. istemiyorlarmış pekala. Tamam, mesela, var mı? Boşluk boşluğun tanımını yapabilecek olan bana var mı? Senin, senin <gülüyor> <felsefeci, Olur>. olarak. <gülüyor> <gülüyor> Maddenin olmadığı Maddenin olmadı. Ben çok ilginç bir, güzel bir yani bence çok güzel bir başlangıç noktasından başladık. Maddenin olmadı dedi. Pekala o zaman maddenin yokluğundan tanımlıyorsak boştu. O zaman maddeyi tanımlamamız lazım. Evet. O zaman madde nedir'e geldim ben. O da sözü şey. <gülüyor> ben... <gülüyor> madde nedir? Hı -hı. Madde nedir? Hı -hı. Aa, <gülüyor> fizikte <gülüyor>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 Yok. Işığın hacmi yok. Yani neden yok? Çünkü ışık, bir, minicik bir parçacık ve bir doğrusal hareketle gidiyor. Benden size doğru mesela şu anda. Ve tek bir çizgi ve sonsuz ince bir çizgi. Sonsuz incelikte bir çizgi. Anne diyor. Sonsuz incelikte bir çizgi olduğu için hacmi yok. Hı? Parçacıklı dalga noktasına da girebiliriz isterseniz. Ama nereden nasıl bakarsanız bakın.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 Işığın kütle benzeri bir şeyi var. Kütle benzeri enerjisi var. Kütle benzeri diyorum ama dikkat edin. Yani siz mesela atıyorum kaç kilosunuz diye sorabilir miyim mi beyefendi? Değerli hocam. 90 <gülüyor> 90. Yaklaşık 90 kilo diyor. Yaklaşık. Hocam yanıttı sizi. Yanıttı beni. Hayır, 90'dan çokmuş da diyor ki çaktırmayın diyor. 90 çaktırmayın diyor pekala. Eee...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 Neden sorusu da tabii felsefenin ve din biliminin şeyine giriyor. Bu bir çelişki. Şimdi onun için ben size başta Higgs parçacılarını anlatmak istiyorum. Higgs parçacığı nedir? Bu bir parçacık, biz bunu keşfettik. Hocam sınavda soracak mısınız? Sınavda soracağım hocam. Çok mu ders oldu? Yok, kayrağı yani ben yani not alacaktım. Not, not alacağı... Allah, başladı vallahi rektörüm sayın rektörüm. <gülüyor>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 İşte Yılbaşı Partisi var. Ondan sonra Yılbaşı Partisi'ne de dışarıdan Einstein giriyor. Ve hepiniz işte Einstein'ın etrafını toplamıyor. Einstein geldi kapıdan içeri girdi falan diye. Etrafını mı toplaşırsınız değil mi? Ya adam 40 yıldan beri ölü yani. <gülüyor> Yanısından. Projeye katarsınız. <gülüyor> Dönüşme olarak yazarsınız şu bir projesine. <gülüyor> ne oluyor? Einstein girince içeri etrafında...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 hareket ettirince kütle kazanmış oluyor. Çünkü aslında kütlenin tanımı, kütle dediğimiz şeyin tanımı nereden geliyor biliyor musunuz? F eşittir m a'dan geliyor. F eşittir m a şu demek. Bir kütleyi hızlandırmak, ivmelendirmek, belli bir hıza ulaştırmak için belli bir kuvvet lazım. İtmem lazım yani benim onu. Değil mi? Şu mesela şu bardak. Benim bunu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 Arabanın değil mi, iğne, iğne, iğne, eksi devlet, var. Ölçebilirim. Ama kütleyi nasıl ölçüyorum? Ağırlık demedim. Siz şey çıkınca, değil mi, basküre çıkınca, o size ağırlığı veriyor. O sizin dünyanın yerçekimiyle etkileşmenizin sonucunda. Ama kütle, evet, o farklı bir şey. Ben kütleden bahsediyorum. Mesela uzaya çıkalım, yerçekimsiz alan. Uluslararası istasyon üzerindeyiz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 Alan, bu parçacık etrafında toplaştı. Bu parçacık etrafında toplaştığı içinde, bu parçacığın artık bu alanda hareketimizi zorlaştı. Bu hiç alanı. Ama diyorsunuz hocam biz, biz, biz, biz size hiç parçacını bulduk. O zaman nedir bu parçacık? Şimdi bu nasıl kanıtların böyle bir alan olduğunu? Çok zor. Çünkü bütün evrende bu alan. Ayşan evrenin dışından geldi. Evrenin dışından gelmek diye bir şey yok.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 40 milyon. Ve saniyede bir, günde bir tane Higgs parçacığı çıkıyor ortaya. Ya bu çok nadir bir olay. Ama olan bir olay. Olabileceğini de ihtimali biliyorduk. Ve biz şimdi bu parçacığı bulduk. Onun ismi Higgs parçacığı. Ve bu parçacığı bulduğumuz için bu alanı biliyoruz. Bu alanın var olduğunu biliyoruz. Ve bu alanı bildiğimiz için de işte diyebiliyoruz artık elektronun kütlesini veren şey bu Higgs alanı. protonun kütlesini veren şey bu Higgs olanı. ve şu ana kadar keşfettiğimiz 270 tane parçacık var, piyon, kaon, sion, sigma vesaire. Yani saysam, sıkıntıdan patlarsınız. Bütün bu parçacıklar için geçerli, bir tanesi için geçerli değil. Eğer bir fizikçi isim etmek istiyorsanız, ona gideceksiniz diyeceksiniz ki, tamam, tamam, Higgs parçacığını buldunuz da, nötrinonun kütlesi nereden geliyor diyeceksiniz. Fizikçi hemen oradan kaçacak. <gülüyor> hala sinimizi bozan ve kütlesinin nedenini bilmediğimiz bir tane parçacık kaldı bazı teoriler var, hepsini kanıtlamak çok zor biraz başımız belada ama çok çaktırmıyoruz topluma <gülüyor> yani bunu durmadınız siz değil mi Yani toplu, hep ne diyor i̇şte, işte Higgs parçacı kütlenin nedeni yazılıyor gazetelerde hala, nasıl denmiyor neden oldu ben bilmiyorum neden bu, topar, neden bu alan toplaşıyor? toplaşıyor ben sadece nasılını biliyorum, toplaştığını biliyorum aslında Nedenini bilmiyorum Nereden çıktı neden neden diyoruz Şimdi Evren de bir defa Şu anda size evrenin boş olmadığını aslında iletmiş oldum Evrenin her tarafında Bir hicralanı var Ne kadar boş düşünürseniz düşünün Alan var Alan ne demek? O anda içine bir şey girerse o alanın bölgesine orada bir yine o alan toplaşacak demek. Ha bu alan ortalıkta parçacık yoksa olan bir şey yapıyor mu yapmıyor? Yok. Böyle bir alan var. Hani elektrik alanı gibi. Değil mi? Bir tane elektronunuz olsun. Evrende başka hiçbir şey olmasın. Bir tane elektron. O elektronun alanını test edecek bir şey önünüz olmadığı sürece o alan varla yok arası bir şey aslında.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 onun için şunu ilk başta anlamanızı istiyorum. İçiniz çok boş. Hepiniz boşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ve milyonda birle boşsunuz yani. Hani Hacminizin, tamam mı? Hacminizin milyonda biri kadar dolusunuz. Ona da şükür. Ona da <gülüyor> çok eğlenceli değil ya. Burası ben hep geleyim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu şuradan şey yapabiliyoruz. Bir nötron protonları ve nötronları o kadar sıkıştırabiliyor ki bu evden. Bir kaşık bir kaşık yani nötron yıldızlarında süpernovalardan sonra patlayan süpernovalardan sonra çöken yıldızların Çekirdeğinde nötron yıldızları oluşuyor ve nötron yıldızlarında bir kaşık malzeme bir ton. Bir kaşık malzeme bir ton kütlesinde. Neden? Çünkü hepsi sadece bu. Hepsi elektronlar böyle şekilde atıyorsunuz dışarı ve sadece çekirdekler kalıyor. Ve çekirdeklerin hepsini toplayınca bir kaşık, çekirdek bir ton ediyor. Yani siz eğer boş olmasaydınız çok dehşet kütleri olurdunuz. Yani boş olmanız iyi bir şey. <gülüyor> hareket edebiliyorsunuz. Yoksa sizi hareket ettirmek için inanılmaz kuvvete ihtiyaç vardı. Bu da bizi şuna getiriyor. Fizik kanunları inanılmaz. Biz bu da fine tuning problem diyoruz fizikte. Ince ayar problemi. Böyle fizikin basit sabitlerine elektronun yükü gibi. Tam elektronun yükü. Hani hep, değil mi? Hep bahsedilir elektronun yük işte. Var bir tane bir şey. Elektronun yükü sabit yani.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 Bunun ilginç şeylerden bir tanesi. Tabii buna hemen çok kolay. Tanrı yaptı demek. Yani Tanrı'nın işi demek çok kolay. <gülüyor> Ama daha ilginci şu olabilir bence. Yani benim de bir düşüncem biraz o tarafa, biraz artık fizikçilik şeyine değil sıfatıma değil insanlık sıfatıma konuşmam gerekirse, çok bana estetik gelen bir düşünce var. Estetik gelen düşünce de şu: Kanunlar, kanun koyucu. Tanrı sanki.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 aklınızda kalsın belki bazı evrenler var bomboş çünkü orada Higgs alanının işte birkaç tane sabiti var onlar yanlış gitmiş yani sabitler ne demek çünkü boşluk denilen şeyi aslında tanımlayan bu sabitler yani sizin ne kadar boş yapıp dolu olduğunuzu elektronu yükü tanımlıyor değil mi Elektro, çünkü şu, şu şeyi ne tanımlıyor burada proton var değil mi burada elektron var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 Molekülünüz, e, size ato, at, hidrojen atomunuz oksijen atomuna bağlanmayacak, su oluşmayacak bu şeylerle oynamaya başladığınız zaman. Bunu hesaplayabiliyoruz ve bunlar çok eğlenceli aslında problemler. Şimdi saat kaç acaba? Ha. Çeyrek var, süper. 15 dakikada size benim fizikte bildiğim en dehşet engez olayı anlatmak istiyorum. Önce dedim ya elektron, elektronun hakkında düşünmemiz lazım çünkü elektron evrendeki en hafif parçacık. Ve şimdi elektronların ilginç, yani daha doğrusu kuant dünyasının hakkında öğrendiğimiz en ilginç prensiplerden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Büyük ihtimalle hepiniz köşesinden kulağından duymuşsunuzdur, Hayzın Belirsizlik Prensibi.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 O anda nerede olduğumu, değil mi? Bir araba gibi düşünün, yalmaz hızlı gidiyor. Birisi size tak diye sordu, neredesin diye, Aa, işte şuradaydı, buradaydı, arasındayım o anda, gibi. Mesela Abdullah Hoca'nın şoförü, Allah <gülüyor> gibi. <gülüyor> Çok hızlı gidenlerimiz vardı sanırım. Ondan sonra, eğer yeterince hızlı gidiyorsanız, ya derim, işte saat iki buçukta neredeydin? İşte ben Afyon'da bilmem neyle bilmem nelerin arasındayım, dersin. Bunun gibi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 Dalga boyunu bulmam için h diye bir sabite, yine bir sabit, dikkat edin. h diye bir saati bilirim, onların tamamı ben bunun dalgacık, dalga olarak hareketindeki şeyimi bulurum. Dalga boyunu bulurum diyor. Tamam mı? Sorusu olan var mı? <gülüyor> en zor nokta bu ama.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 bu dalganın kendini tekrar etme. Tekrar ediyor mu kendine? Etmiyor, etmiyor şu anda. Onun için ben bunun dalga boyunu ölçebilir miyim? Ölçemem çünkü bilgim yok elimde. İşte yani bu sebebi biraz önceki şeyin bu kuantum versiyonu. Neyini biliyorum? Yerini çok iyi biliyorum. Ama neyi bilmiyorum? Dalga boyunu bilmiyorum. Dalga dediğim içinde kızını da bilmiyorum çünkü dalga boyunu bilmemek mi, kızını bilmemek demek ve prensip şu hiç karıştırmayayım, hiç bir, bir sabite yakın, tamam mı? Bir sabite yakın değil yani bir sabit gibi düşünün tamam mı? Yani bir şeyin şu demek, ya ben ikisinin iki iki tane belirsizliğin çarpımı sabit olmak zorunda ya yani ben bir şeyin ya iyi bir şekilde kızını bileceğim, momentumu bileceğim ya da yerini bileceğim.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 Evet, yeterince bir kısa bir zaman alırsam, onu üzeri eksi 40 saniye gelir misiz zaman aralığı düşünürsem ve o zaman aralığında boşluktaki enerjiyi ölçersem, çok büyük bir enerji belirsizliği yaşayabilirim. Şey yani orada yoktan enerji var olabilir. Daha büyük yerde kalınca. <gülüyor> kalınca, şu anda siz işte enerjinizi rahat rahat ölçüyorum.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 yani dediğim gibi bu benim fizikte bildiğim en dehşet şey. Geleceğim. Bunun kanıtı pekala olabilir mi diyeceksiniz. Var. Onu anlatmak istiyorum size. Hiç beklemediniz bir yerden çıkacak kanıda. İniyorum. Benim de hiç beklemem bir yerden. İlk gördüğümde ben buna böyle ben fizikçi olmalıyım diye. Şimdi hepiniz fizikçi yaparmışız. Ee, şimdi. Burası boşalıyor. Boş <gülüyor> herkes ot diye hocam.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 Şimdi diyebilirsiniz ki tam bu bilim kurgu. Tamam bilim kurgu gibi bir şey yani. Ve diyebilirsiniz ki ya diyebilirsiniz. E tamam, yasasını çözdük de yani neden pek? yani evrenin böyle bir şey izin veriyor olması. Neden buna izin veriyor? Tam mı? Parçacığın biraz önce anlattığım gibi parçacığın hem parçacık hem dalga olmasından dolayı buna izin veriyor evren. Bir şey izin veriyor olmasa onu yapacağı anlamına sayılır mi? Atıyorum, siz oğlunuza hocam izin veriyorsunuz da yapmak zorunda değil, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Evren bir şeye izin veriyorsa bunu yapmak zorunda mı? <gülüyor> değil aslında. Burada ilginç bir prensip var. Ha ha Richard Thurman denilen bence geçer yüzyılın en dehşet fizikçisi. Diyor ki, şöyle bir prensip var. Neden, nedense bu geçerli? Eğer evrende fizik kanunları bir şeye izin veriyorsa oluyor.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 devrinin aslında en önemli noktalarından biri buradan çıkıyor. Yine find, şimdi Feynman'ın hesabına geleceğim. Şimdi bunu kabul ettik değil mi? Elektron pozisyon çiftleri her taraftan böyle çıkıyor diye kabul edelim. Çıkıyor dediğiniz zaman var oluyor demem. Var oluyor. Yani, yani var ol... Evet. Sürekli var olup yok oluyor. Yani aslında yok. Çıkıyor. Ben ben çeşidik ben çeşidik artık yerde, ben ben çıkıyor. Çeşidik çıkıyor. Çeşidik yani bir kısa bir zaman için var, sonra tekrar yok. Tamam, yok. Yani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 Toplamda benim yükümü olduğundan az gösterecekler. Doğru muyum? Herhalde. Herhalde. Hayır ama hissetti yani biraz kafanıza yattı mı bu? Hı? Güveniyoruz hocam size. Ya, hocam güvenmekle alakası yok. Yani bu biraz his meselesi artık bu noktada. Yani ben burada matematik olarak bunu yapmaya çalışsam yaklaşık bunun bir, bir semestrelik ders. Gördünüz ama yani hani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 su molekülleri sodyumun etrafında böyle kendilerini aranj edip de sodyumun da yükünü olduğundan az gösteriyordu. Aynı kavram. Van der Waal kuvvetleri. Belki hani hepiniz hatırlamasınız. Belki çağrıştanlar vardır diye söylüyorum. Ve matematik doğru yaparsanız ortaya şu çıkıyor. Ben şu anda elektronun yükünü olduğundan az gözlemliyorum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 o, düşünün ne kadar değişik bir şey. Elektronun etrafında polarize olmuş boşluğun içine giriyorsunuz, böyle yüzüyorsunuz, oradan sekerse elektron, yahut pozitronu oradan etkileşip dönersiniz, elektronun yükünü olduğundan fazla, yani günlük hayatta olduğundan fazla görüyorsunuz. Size boşluk hakkında söylemek istediğim en önemli şey bu aslında. Boşluktan dolayı buradayız. Yani boşluk olmasaydı elektronun yükü sonsuz. Ne yapacaksınız? Sonsuz olan bir elektron, yani sonsuz yükü olan proton, sonsuz yükü, bütün parçacıkların yükleri sonsuz. Hani bir molekül yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Yani belki de şu anda fizikçiler, biz fizikçiler olarak düşündüğümüz şey şu, fiziğin başlangıcı boşluğu anlamak. Boşluğu anladıkça Diğer fizikçilerin daha iyi anlıyoruz. Teşekkür ederim, kolay.